Müzekkin nüfus nefislerin terbiyesi kutbul Arif'in eşrefolu Rumi Hazretleri uykunun çeşitleri Ey aziz kardeş uykunun altı türü vardır Gaflet uykusu şekavet uykusu ukuvbet uykusu kaylule uykusu. Ruhsat Uykusu ve Hasret Uykusu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bu hususta şöyle buyurmuştur Uyku altı çeşittir İlim meclislerinde uyuyan gaflet uykusundadır Sabah namazı vaktinde uyuyan şekavet uykusundadır Namaz vaktinde uyuyan ukubet yani azap ve eziyet uykusundadır Öğle namazından evvel kuşluk vaktinde uyuyan, kaylule uykusundadır. Yatsı namazını kılıp öyle uyuyan, ruhsat uykusundadır. Cuma geceleri uyuyanlarsa, hasret uykusundadır. Ey kardeş! Uyuyorsan, bari ruhsat üzre olan bir uykun olsun. Bir gün, Hazreti İbrahim aleyhisselamı uyku bastırır. Gözlerini biraz dinlendirmek isteyince kendinden geçer. Rüyasında gördüğü Hak Teâlâ, ''Ya İbrahim, oğlunu kurban et.'' buyurur. İbrahim aleyhisselam uyandığında, kendini bir titreme içinde bulur. Sıkıntıya düşer, ah edip inler. İsmail aleyhisselam bu inlemeleri duyar, babasının yanına gelir. ''Ne oldu baba? Niçin inliyorsun?'' Bir rüya gördüm oğul, içimi yaktı bu rüya. Nasıl bir rüya bu baba? Oğul, uyku bastırınca biraz böyle yan tarafıma uzandım. Çok geçmeden uyuyup bir rüya gördüm. Hak ala, ya İbrahim, oğlunu kurban eyle diye buyurdu. Uyanınca böyle titreme tuttu beni, canıma ateş düştü. Allah'ın emrini yerine getirip seni kurban etmem gerekir. İbrahim aleyhisselam olup bitenleri anlatır ve ağlar. İsmail aleyhisselam, ey babacığım bu bir ceza. Bunun sebebini biliyor musun der. Hazreti İbrahim aleyhisselam, niçin, neyin cezası bu oğul der. Hazreti İsmail aleyhisselam şöyle der. Bu cezadır. Çünkü bu gece yatıp uyudun. Dosta dua etmeyi terk ettin. Uykuya yenilip duayı terk edenin cezası budur. Veya buna benzer bir musibetle karşılaşır. Babacığım, hakkı seven kişi uyur mu? Uyumasaydın böyle bir rüya da görmeyecektin. Şimdi kalk, rüyanda emredileni yerine getir ki suçun affedilsin. Ey Aziz! Bu kıssa Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Hak Teala Saffat Suresi 102. ayeti i Kerime'de Habibi olan Resulü sallallahu aleyhi ve selleme halili olan İbrahim aleyhisselamdan haber verir. Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona, ''Yavrum ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm.'' Düşün bakalım. Ne dersin?" dedi. O da, "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın." dedi. Hak diye ala Hazreti Davud aleyhisselama, "Ya Davud, biri beni sevdiğini iddia edip de geceleri uyuyorsa, davası yalan, kendisi de yalancıdır." buyurmuştur. Allah ona rahmet eylesin. Şeyh Şibli ise, bir aşığın bin yıl ömrü olsa, bu ömürde, sadece bir gece sabaha kadar uyusa, bu aşık için, hak katında bundan daha büyük rezillik olmaz der. Ve şöyle bir şey anlatır. Bir gece uykuya yenik düşüp, bütün geceyi uykuyla geçirdim. Hak ala ya Şibli, gözünü aç, uyan, uyuyanlar, bana karşı mahcup olur buyurdu. Bu hitapla uyandım. Gözlerime tuz koydum ki bir daha uyumayayım. Ki öyle de oldu. Geceleri uykuyu terk ettim. Ey asis! Hakiki manada talipsen gece uykusunu terk et. Aşıklara gece uykusu haramdır. Hak Teâlâ'nın cemaline aşık olan nasıl olur da gece uyuyabilir? Yar ile kavuşma umudu uykuya fırsat vermez. Aşk öyle bir şey ki ehlini bütün lezzetlerden kesip kedere atar. Evliyadan biri evlat sahibi olmak niyetiyle bir cariye satın alır. Haydi yatalım der. Cariye sorar. Senin de efendin var mı? Evet var. Peki, efendin uyur mu? Haşa, benim efendim uyumaktan münezzehtir. Ey efendi kişi, efendin uyanık ve hazır beklerken, onun huzurunda yatıp uyumaktan utanmaz mısın? Ey kardeş, aziz olan zat, cariyenin bu uyarısından sonra, kendine gelir, korkar. Ömrü boyunca, bir daha geceleri uyumaz. O halde dikkat et. Gece uykusunu terk etmek elinden gelmiyorsa, bari seher vakti uyanık ol. Zira Hak diye ala Ali İmran suresi 17. ayeti kerimede seher vakti uyanık olanları över. O takva sahipleri seherlerde Allah'tan mağfiret dileyenlerdir. Hak diye ala İsra suresi 79. ayeti kerimede şöyle buyurur. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus bir nafile ibadet olmak üzere, teheccüd namazı kıl ki, Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın. Hak Teala şöyle buyurur, Gerçek kulum, ölümü unutmayan, ve gece uykusunu uyumayıp, tesbihle horozları uyandırandır. Horozların sesiyle çağrılıp uyandırılanlar değil. Yahya Peygamber aleyhisselam, bir akşam Yemeği fazla yer. Buna bağlı olarak ağırlık asıl olunca yatıp uyur. Hak Teala kendisine şöyle buyurur. Ey Yahya! Neden böyle yemeği fazla kaçırıp da uyudun? Yakınlığımdan başka bir yakınlık mı buldun? İzzet ve celalimin hakkı için bir kez cenneti görseydin, cennete olan aşk ve şevkinden gözüne uyku girmezdi. Cehennemi bilseydin veya hakikatini duysaydın, ağlamaktan gözlerinde yaş kalmaz, yaş yerine kan akardı. Cehennem korkusuyla azaların dağılır, demirden bir elbise giyerdin. Yemek yerine kaygıyla beslenir, geceyi ve gündüzü yas içinde geçirirdin. Yahya Peygamber aleyhisselam bir gecelik uykusu için böyle ikaz edilir. Arpa ekmeğini doyuncaya kadar yediğinden, bastıran uykuya yenik düşmüş, ve sonunda böyle uyarılmıştır. Ya her gece hayvan gibi midesini doldurup, uzak bir yere atılmış leş gibi yatana ne denir? Ne yazık ki, şeytana sihir olup, arzuların pençesine düştük. Dünyamızı onarırken, ahiretimizi harap ediyoruz. Bedenlerimizi semirtirken, Ruhlarımızı zayıflatıyoruz. Midemizi çeşitli gıdalarla doldurur, soğuk sular içeriz. Hepsinin ağırlığı dimağımıza vurur. Gözlerimiz uykuya yenik düşer. Başımız yastığa yıkılır, güneş doğuncaya kadar yatıp uyuruz. İlahi medet senden, İlahi şefaat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemden. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir gece uykumda iki kişi gelip beni bir yere götürdü. Götürdükleri yer ne yere ne de göğe benziyordu. Orada biri sırt üstü yatmış, biri de üzerine çıkıp elindeki karpuz büyüklüğündeki taşla alttakinin başına vuruyordu. Yerde sırt üstü yatanın başı yarıldığında Taş yuvarlanıp gidiyordu. Taşı vuran taşı tekrar almaya gittiğinde parçalanan baş bir araya geliyordu. Taşı alan bir daha vurmaya başlıyordu. Bu böyle defalarca tekrarlandı. Dayanamayıp yanlarına gittim. Başı taşla dövülen kimdir? Neden kendisine böyle davranıyorsunuz diye sordum. Elinde taş olan kişi bu şahıs ümmetindendi. Geceden uyuyup sabaha kadar böyle yatardı. Bir gece olsun kalkıp namaz kılmadı ve Kur'an okumadı. Geceleri sabaha kadar yatıp uyuyanların cezası budur. Kıyamete kadar bu ceza böyle devam eder. Kıyamette durumu ne olur onu Allah bilir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir başka zaman şöyle buyurur. Sabah uykusu şeytanidir. Şeytan, sabah uyuyan kimsenin burnundan girer. Ona kötü rüyalar gördürür. Kimseye söylenmemesi gereken rüyalar. Birinin gönlü uykuya kaydığında şeytan gelir. Şeytan, burun deliğinden içeri sızıp genzine yapışır. Bu yüzden uykusu gelenin genzi tutulup tıkanır. Uyuyanın uykuda horlaması, Hımhım etmesi şeytanın burnuna oturduğunun işaretidir. Bu sebeple uyku bastırdığında hemen gidip burnunuza su çekin. Böylelikle şeytanı kovun. En önemli hadis kitaplarından Buhari ve Müslim'de Allah ondan razı olsun Ebu Said el-Hudriy'den şöyle bir hadis rivayet edilmiştir. Sizden biriniz esnerken eliyle ağzını kapatsın. Zira şeytan ağızdan girer. Bir başka hadisi şerifte de şöyle buyrulmuştur. Biriniz uykudan uyandığında, genzine ulaşıncaya kadar burnunun deliklerine üç kere su çeksin. Zira şeytan insanın burnunda geceler. Ey aziz! Geceleri uyanık kalmaya çalış. Gece tayfası üç bölük halinde olup üç haliyle geçer. Kafir Müslüman fark etmez. Kimse bu hallerden kurtulamaz. Geceleri kendilerine mutluluk vesilesi kılan bir bölüm insan vardır. Bunlar için gece saadet demektir. Bundan herhangi bir zarar görmedikleri gibi büyük bir kazanç görürler. Bunların kimler olduğunu anlatacağım. Bunlar gurbetteki sevgiliyi hasretle bekler gibi geceyi bekler. Gaflette olanlar sabaha kadar uyurken, onlar uyumaz. Gürültü dinip, etraf sakinleşince, bunlar kalkar, abdest alır. Dost eşiğine başını koyup, secdeye varırlar. Mevla'ya yalvarır, arzularının hepsini, yüce dergahı arz ederler. Bazen naz makamında olurlar, bazen de niyaz. Bazen yalvarıp yakarır, bazen de, Göz yaşlarını akıtarak ağlarlar. Bütün işleri sabaha kadar böyle mevlayla birlikte olmaktır. Sabah olunca da halka karışıp kendilerini belli etmez insanlardan biri gibi görünürler. İşte bunlar devlet ve saadete kavuşturduğu dostun sohbetine sebep olduğu için geceye aşıktır. Bir taife de vardır ki. Gece onlar için sıkıntı ve zorluk demektir. Gecenin gelmesi onlara zerre kadar fayda etmez. Geceyle azap ve ceza görür gibi olurlar. Geceleri yaptıklarından dolayı hakti alaya karşı yüzleri karadır. Bunlar kimlerdir? Geceyi bekleyip her bir köşede hırsızlığa çıkanlar, arabelerde fısk ve fücur yerlerinde fasıklık edenler. Bunlar şarkılar dinleyip eğlencelere karışır, nefsani zevklerle meşgul olurlar. Böyle yaparak eğlendiklerini sanırlar. Halbuki bu yaptıkları, canlarına mihnet, cefa, azap ve ceza olur. Cehennemden bir parça ateş olur. Canlarını yakmak için, Kendilerini ateş hazırladıklarından habersizdirler. Bir taife daha vardır. Gece, bunlara ne zarar, ne de fayda olur. Zira bunlar, gecenin hepsini uykuda geçirirler. Arada bir uyanır, sağa sola dönerler. Ama Allah'ı zikretmek, akıllarına gelmez. Sanırsınız ki bunlar ölüdür. Kabirlerine uzanıp yatmışlar. Sabah ezanıyla, İsrafil Aleyhisselam'ın surunu duyup dirilmiş gibi uyanırlar. Bu taife, geceden istifade edemeyip, onu gaflet de geçirdiği için zarardadır. Ey kardeş! Sakın bu son iki taifeden olma. Yoksa, zarar edenlerden olup, hakkın hışmına uğrarsın. Böylelikle, cehennemde türlü azap görürsün. En iyisi, geceyi zikir, Tesbih ve duayla geçilenlerden ol. Böyle yaparsan doğrudan cennete gidersin. Cennetin tertemiz içeceklerinden içip dostlarınla zevkü sefa edersin. Kevaşi tefsirinde şöyle geçer. Hak Teâlâ'nın mümin kulları temiz bir abdestle uyuduklarında ruhları göklere çıkar. Orada secdeye varmaları emredilir. Abdestsiz uyuduklarında yine göklere çıkarılır, ama bu sefer secdeyle emrolunmazlar. Kadı Beydavi tefsirinde de durum şöyle anlatılır. Nefsin, bedenin zahiri ve batınıyla ilişkisi vardır. Ölümde nefsin ikisiyle de irtibatı kesilir. Uyku halinde ise nefsin bedenle ilişkisi kalmaz. Ancak bir nefs vardır ki, hem ölüm hem de uyku halinde ölmez. Zira ölen sadece bedendir. Ölüm halinde dahi ölmeyen nefs nefsi mutmainne, nefsi mülhime ve nefsi levvamedir. Bunlar ölüm anında ölseydi sevaptan lezzet ve azaptan elem duymazlardı. Uykuda ölmeyen hem beden hem de hayvani ruhtur. Çünkü Hayvani ruh gidip dolaşır. İnsani ruhsa yerinde durur. Böyle olduğu için uykuda beden diri kalır. Beden uykuya çekildiğinde hayvani ruh çıkar, dilediği yerlerde dolaşır. Bu gezmelerin sefa ve lezzeti vardır. Seyirden, yiyip içmekten, şehviyattan zevk duyup bunlardan hoşlanır. Beden uykudan kalkınca hayvani ruh Tekrar ona döner. Hem beden uyurken, Hem uykudan kalkınca zevk alır. Hayvani ruhla, insani ruh farklı mıdır? Evet. Hayvani ruhla, insani ruh farklıdır. İnsani ruh, Uyku halinde yerinden ayrılmaz. Onun gitmesi, Bedenin ölmesi olur. Uykuda giden, Gitmesiyle, bedene diriliğini kaybettirmeyen hayvani ruhtur. Hayvani ruh dönünce mi insan uyanır? Yoksa uyanınca mı hayvani ruh bedenine geri döner? Bu konuda söylenecek şey çok. İnşallah ileride bunları anlatacağız. Uyku halinde de hayvani ruh yer, içer, bir şeyler yapar. Böyle olduğu için uykuda ihtilam olunca gusül abdesti vacip olabiliyor. Zira nefs, beden ve hayvani ruh mahlukat aleminden, dünyadandır. Nitekim Hakdi ala İsra Suresi 85. ayeti kerimede şöyle buyurur. "De ki: Ruh Rabbimin emrindendir. İnsani ruhsa akılla kavranılan bu alemin dışındadır." onu akılla anlamak mümkün değildir. Akılla anlaşılsaydı, başka türlü anlatılırdı. Böyle olduğu için, Hakdi ala, Habibi, sallallahu aleyhi ve selleme, de ki, ruh, Rabbimin emrindendir buyurmuştur. Evet, aklın, Rabbin emrinden olan ruhla irtibatı olmadığı yerde, hayvani ruhun bir irtibatının olması düşünülemez. İnsani ruh mekansızdır ve emir alemindendir. Bu hususiyetle hakikat alanın marifet ve muhabbetine mekân olur. Bu konuda sözü uzattık, kısa keselim ki asıl maksadımıza dönebilelim. Konumuz uykuya dairdi.